Allah. Son A sesi yarım vokal uzun. L sesleri kalın. Ünlüyle başlayan ek alınca son sesi biraz uzun okunur. Allah'ın değil Allah'ın deriz. Ayrıca L sesleri inceltilmez ve son A sesinde herhangi bir daraltma yapılmaz. Allah'ın denmez. Allah'ın denir.